1911 numaralı konu, sahabilerin Bedir gününde meleklerden yardım görmeleri, Sel bin Sa'd şöyle anlatıyor, Ebu Üseyd gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün bana şunları söyledi,